Değerli izleyenler İnsan Insana programına Hoş geldiniz. Bu program Sizin yaşamınızı Daha zengin yapmak için Tasarlanmış bir program. Nasıl daha zengin yapıyoruz? Sizin algılamanızı Aklınızı Zenginleştirerek, dünya bakışınızı Zenginleştirerek. Bu programı Arkadaşım Polat Doğru ile birlikte Hazırlıyoruz ve sunuyoruz Ve her hafta Yaşamın içinden bir kavramla bir sohbet oluşturuyoruz. Polatcığım merhaba. Merhabalar hocam. Bugün kavramımız... Bugün kavramımız böyle hani nasıl derler hocam? baya civcivli, bayağı üstüne keyifle konuşulacak kavramlardan bir tanesi. Ee, yalan konusundan bahsedeceğiz bugün. Yalan. Valla. <gülüyor> hocam şimdi bir kere e, bilindik tüm inanç sistemleri yalanı yasaklıyor. Evet. Evet. dinler, ahlak, o bu aklınıza gelebilecek bütün inanç sistemleri. Evet. Ve burada inanç sistemleriyle yasalar da örtüşüyor. Evet. Yasalar da bu konuyla ilgili kısıtlamalar getiriyor, kabul edilebilir değil diyor ve dava konusu olursa hakikaten yalan söylemeyenden yana kullanıyor oyunu. Şimdi durum böyle olmasına rağmen günlük yaşantımızda yalan diye bir kavram var ve çok yoğun bir şekilde yer alıyor. O kadar ki yalan söyleyenler bile artık yalancılardan şikayetçi. Evet. Yani. Evet. Ama bir şekilde burada e, ben şey konuşmak istiyorum. Yani bu, bu bir alışkanlık mı olmuş artık? Yani Biz başka türlüsünü yapamaz hale mi gelmişiz? O yüzden mi vazgeçilemiyor bundan? Yoksa başka başka sebepler var o yüzden mi hayatımızda? Evet. Ee, birisi senin karşısına çıksa ve sen onun yalanını yakaladığın zaman adam şöyle dese ki ''Abi ya kötü alışkanlığımı yalan söylemeden edemiyorum. İşte sana denk geldi kusura bakma.'' <gülüyor> E, tahmin ediyorum, oh, oh, bu ne biçim açıklama kardeşim falan dersin yani. E, o bakımdan hakikaten e, böyle bir alışkanlık olarak e, açıklamak ve onun arkasına sığınmak sağlıklı bir yaklaşım diye. Ama gözlemin kesinlikle doğru ve buna bir şey daha katayım ben. E, yalan söyleyen de, ah ne güzel yalan söyledim oh be bugün... Benim 10 tane yalan söyleme kotam vardı. 10.sını <gülüyor> tamamladım. Kendimi başarılı hissediyorum diye Değil mi? Yalan söyleyenin de kendine özgü bir gerginliği, sıkıntısı oluyor bir şey. Yalan söylenen, yalan söylendiğini hissettiği zaman... ...değişik derecede bir umut, bir bozum olma, öfkelenme, hayal kırıklığı gibi durumlar oluyor. Yani yalan hem yaşamın içinde... Son derece sık sık rastlanan bir şey var. Hem de herkes tarafından iyi değil, sakın yalan söyleme gibi bir tavır içerisinde, bir algılanış içerisinde. O zaman da peki neden yalan var Aynen. konusu değil mi? İnsanın dikkatini çekiyor. Yani bu kadar reddedilip, bu kadar olmaması için uğraşılıp, bu kadar burada yer alması hakikaten... E, tartışmaya değer bir hale getiriyor aynen söylediğiniz gibi bugüne kadar ne yalan söyleyen ne yalan söylenilmiş olandan vallahi çok iyi oldu harika bir yalandı kendimi çok iyi hissettim ben de söylediğim için çok memnunum ne iyi bir iş oldu demiyor evet. fakat bir diğer taraftan da bu baya böyle iki kişilik bir iş gibi duruyor çünkü biri söylüyor biri de inanıyor evet. çocuklar doğduğu zaman yalanı bilmiyorlar evet. ondan dolayı ne derler Çocuk gibi yalansız diyorlar. Ona. Evet veya çocuktan al haberi diyorlar evet. değil mi? Çocuk söylüyorsa Aha. doğrudur. Aha. Şimdi Poyraz biliyorsun 4 yaşında evet. hayatında. Herhalde görüyorsun onunla konuştuğunu. zaman. Tabii tabii. Nasıl böyle tertemiz? Pırıl pırıl. Pırıl, pırıl yani hiç... O zaman soru şu aslında. Demek ki yalan söylemeyi bilerek, isteyerek doğmuyoruz. Aynen. Ee, biz bir yerde, bir noktada yalan söyleyen haline geliyoruz. Hı hı. Ben şunu söyleyeceğim Polat, bazı ailelerde yalan söylemeyi öğrenmek daha kolay ve yalan söylemeye alışmak daha kolay. Bazı ailelerde yalan söylemeyi öğrenmek zor veya yalan söylendiği zaman insanlar daha mutsuz, daha sıkıntılı, mümkün olduğu kadar yalan söylememeyi tercih ediyorlar. Hı hı. O zaman bence özellikle izleyenlerimizin yönünden yani hangi durumlarda insan yalan söylüyor? Çocuk neden yalan söylüyor? Çocuk yalana alışıyor mu yoksa çocuk yalana itiliyor mu gibi bir konu üzerinde durmak bence iyi olur diye düşünüyorum. Aynı. Mesela sana sormak istediğim şey şu. Poyraz'ı gözlüyorsun. Evet. Ee, Poyraz'ın yalan söyleme ihtimali ne zaman artar? Yani ben eğer Poyraz'ı zorlarsam, bir şekilde ezersem ve doğruyu paylaşması durumunda zarar göreceğine dair bir inanç geliştirmeye başlarsa tahmin ediyorum yalan söylemeye akıl eder. Yani ben akıl eder diye düşünüyorum öyle evet. bir noktada. Yani madem ki zarar görüyorum, madem ki bir şey benim... Ee, ben olmama müsaade etmiyor o zaman ben hayatımı kolaylaştırmak için yalan söylemeye başlayabilirim. Evet. Ee, çocuk açısından da bu çok normal olmaya başlar öyle bir durumda. Ayrıca yani benim okuduğum, incelediğim kadarıyla Hani bu 4-5 yaştan sonra çocuklar biraz da hayal gücünün etkisiyle var olan gerçeği daha farklı görmeye, biraz daha farklı algılamaya ve onu hikayeleştirmeye meyilli oluyorlar. Evet. Şimdi böyle bir noktada da bence aslında yalanla ilk ilişkisi çocuğun yaşanır hale geliyor. Evet. Ha bu devam edecek mi, böyle mi kalacak yoksa gerçekle yalanı birbirinden ayıracak mı, bu bir oyun olarak mı kalacak Hakikaten e, sahip olduğu bir donanım haline mi getirecek bunu? E, orada ana babanın yapacaklarının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben. Şimdi bence e, hakikaten ikisi arasında bir ayrım yapmak lazım. Bir tanesi çocuğun bilmiş olduğu gerçeği ifade ettiği zaman e, ceza göreceği, canı acıyacağı, evet. aşağılanacağı, utandırılacağı gibi bir durum ortaya çıkarsa eğer... E, Böylece ne yapıyor? Ben dökmedim diyor. Köpek döktü diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dokunmadım diyor. Köpek Aynen. döktü diyor. Aynen. Aynen. Böylelikle şimdi eğer o ailede utandırma varsa, hı hı. yapılan hatalar hoşgörüyle karşılanmıyorsa, açık seçik iletişim yoksa, sevgi yoksa ve çocuk yani görürse ki masumane bir şekilde doğruyu söylediği zaman utandırılacak. Utanca boğulacak, cezalandırılacak, sevilmeyecek, kaybedecek dediğin gibi akıl eder. Yani Eda. hakikaten akıllıyız çünkü. Akıl eder. Veyahut da çok doğal olan bir şeyi elde etmesi, sevildiği zaman, önüne geçildiği zaman, reddedildiği zaman, engellendiği zaman o zaman ne bileyim ben hastayım da onun için istiyorum falan gibi bir <gülüyor> tavır içerisine girecek. Demek istediğim şu, bizim doğamız doğuştan Aha. bir potansiyel olarak var. Ama evet. esas eğilimimiz doğruyu söylemek yönünde. Ama korkutulursak, engellenirsek o zaman yavaş yavaş yalan söylemeyle ilgili bir yöne doğru gidiyoruz. Bir de hayal dünyamızın ürünü olan, Aa. gerçekle hayal arasındaki farkı karıştırmaktan gelen bir ...yalan söyleme var ki bence bu farklı bir yalan. O bambaşka bir şey hocam yani ben onu bekliyorum. Olacağı günü de keyifle bekliyorum. Yani ne olacak dur bakalım başımıza böyle bir şey geldiği zaman ne göreceğiz? Çocuk nereyi abartacak, nereyi farklılaştıracak diye. Çünkü o hakikaten söylediğiniz gibi hayal gücünün bir ürünü. Evet. Orada bir hikaye anlatmaya başlıyor size. Kendi kafasından bir hikayeyi anlatmaya başlıyor... Ee, ...ana baba eğer ikisinin ayrımını net bir şekilde koyarsa ben e, uzun vadede çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Ama şundan da eminim, yani bu tabii 4-5 yaşında bir çocuktan bahsettiğimizde durum böyle. Ee, i̇lkokula başlamış 7-8 yaşından sonra bir çocuk e, halen yalan söylemekteyse ve o hayal gücünden değil diğerinden bahsediyorsak... ...bence o ana baba dönüp kendine çok ciddi bir şekilde bakmalı. Ya biz bir yerde herhalde bir yanlış yapıyoruz... Ee, bu çocuk kendini olduğu gibi bizimle paylaşamıyor diyebilecek evet. diye düşünüyorum. Ve yani e, bu yalan söylemeyle e, geçen haftalardan birinde konuşmuş olduğumuz bütünlük, kişisel bütünlük arasında evet. bir ilişki görüyorum. Yani hakikaten doğrudan bile bile çocuğun gözüne bakarak yalan söylemeyi olabilir ana baba. Aynen. Ama mesela şu bir bütünlük dışı bir davranış. Yani adam... ...sigara içiyor. Hı hı. Ee, Türkler yandı içmiyor belki. Balkona çıkıyor şu bu falan filan ama sigara kokuyor... ...ve çocuk biliyor babasının sigara içtiğini. Ve bu adam... Aa, ...efendim... ...sağlığın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Ee, sofrada bahsediyor, şurada bahsediyor... ...burada bahsediyor. Ne kadar sağlık. İnsanların diyor sağlığa dikkat etmesi lazım diyor. Şimdi... ...belirli bir bakış açısından bu adam yalan söylüyor. Davranışıyla <gülüyor> yalan söylüyor. Tabii. Sözleriyle yalan söylüyor. Tabii. Böylelikle... İnanmadığın şeyleri doğruymuş gibi söyleme tavrını çocuk öğrenmiş oluyor. Ve aslında bu çok kötü bir öğrenme hocam. Yani e, yanlışı doğruymuş gibi öğretmek bence yanlışı yanlış gibi öğretmekten çok daha kötü bir şey. Evet. Şimdi, ya ben içiyorum... Hmm. Yani bu konuyla ilgili söylenmiş bir sürü şey var. Hepsine de katılıyorum ama engelleyemiyorum demek başka bir şey. İçiyorum ama buna rağmen size içmemenizi salık veriyorum demek çok başka bir şey. Birinde şöyle bir mesaj var. Hatalı yapıyor olsam bile doğruyu salık verme hakkını kendimde görürüm. Dolayısıyla kendimle çelişirim ve bunda bir sakınca yok gibi bir durum çıkıyor. Bu bence en tehlikeli olanı. Diğerinde ise ya en azından dürüstçe bir tavır var. Yanlış yapıyorum ve yanlış yaptım deme durumu var. Ben orada bir uzun vadeli e, aydınlanma ihtimali görüyorum ama ötekinde görmüyorum. Evet. Ve maalesef bana öyle geliyor ki Polat sadece ailede değil kurumlarda toplumumuzun her yönünde bu demek dediğim türden e, bütünlüğü aksatan türden yalanlar yaygınlaşmış ve alışkanlık haline gelmiş. Yani şu anlamda biliyorsun sen de ben biz e, bir e, Feribot yolculuğu yaptık. Feribot yolculuğu yaptık. <gülüyor> i̇ki kere ilan ettiler. Sayın yolcularımız telefonlarımızın kapanması. Hem İngilizce e, hem Türkçe ilan hem ettiler. İngilizcesi İngilizce hem Türkçe iki hocam. kere ilan ettiler. Ve dediler ki e, yani yolculuğun emniyeti bakımında söylenen neydi? Tehlike, Tehlike. olma. Tabelalar da var. tabelalarda var. Hı hı. Ve sen de ben de gördük orada. Neyi gördük? En azından üç tane adam vardı yüksek sesle dolara dolara telefonla konuşuyorlardı. <gülüyor> Ve... Yani neredeyse bize susun diyeceklerdi hocam. Rahat evet. konuşamıyorum telefonla şimdi siz bir susun evet. diyecek durumdaydı adamlar. Evet. Ve bu kurum herhangi bir mekanizma hazırlamamış. inan evet. ettikten sonra acaba telefonla konuşulursa tehlikeli dediğim bunu yapan insanlara gidip ikaz etmek şu veya bu şekilde tüm bir boşluk var. Aynen. Ee, ondan dolayı hatırlıyorsun ben yüksek sesle dedim. Bak Polat şimdi bir gözlem yapalım dedim. Hatırlıyorsun. Evet. Ee, oradaki adam dedi ki söylüyorlar ama aslında tehlikeli değil dedi. Kuruma olan bir güvensizlik. Aha. Yalan söylüyorlar dedi. Ya, dedim, Aynen. Dedi. Yani evet, aslında ve, söylediği bu. Evet. Ve ben şunu sordum. Şimdi burada bir yabancı dedim. Türkiye'de gözlem yapıyor Hı hı. Bu adam sadece bu kurumla ilgili değil, tüm ülke hakkında bir fikir ediniyor. Aynen. Bu ülkede insanlar söylerler, inanmadıkları şeyleri söylerler. Herkes bunun yalan olduğunu bilir, kimse yüzlemez ve herkes istediği şekilde yapar. Ve düşünün ben buna inandığımdan dolayı keriz durumuna düşerek o telefonda konuşuyorum. Kardeşim duymuyor musunuz ya? Bak konuş konuşma diyorlar lütfen sizin de emniyetiniz, benim de emniyetim <gülüyor> lütfen desen herkes... Nereden çıktı bu adam ya? Şuna bak lan saf olma ya. Hiçbir şey yok ya falan e, dedi. Yandaki adam öyle dedi zaten hocam. Evet. Dedi ki ya benim telefonum da açık. Hep böyle oluyor. Biz sık sık gidiyoruz. Hepimizin açık. Herkes konuşuyor. Kimseye de bir şey olmuyor dedi adam. Evet. Ve o zaman da şöyle bir şey var. Bu topluma güvenir misin? Bütün bunların yer aldığı bir toplumdan ticaret yapmak ister misin? Yani ne oluyor enteresan bir şekilde o kuruma karşı müthiş bir güven sarsılması Aynen. oluyor. Bu güven sarsılmasının önemli olmadığı bir durum ortaya çıkıyor. Güvenin sarsılsa salsın bana ne diyor? Bana ne diyor tabii. Bu kurum diyor ki sizin bana güvenip güvenmediğiniz umurumda değil diyor. Çünkü ben biliyorsun bunu yazdım. yaz Evet yazdım. Takip ettim. Biliyorum. Ee, ama herhangi bir şekilde bir şey gelmedi karşıdan. Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor. Bu toplum böyle kurumların yani güvenin bana sarsılmış sarsılmamış umurumda değil diyen hı hı. E, kurumların var olmasına izin veren bir toplumuz. O zaman demek ki yalanı alışkanlık haline getirmeyi kabul eden bir toplum haline gelmiş durumdayız. Ve nereden geliyor bu? Gelip gelip ana babaların hal ve tavırlarıyla yalanı alışkanlık haline getirmiş bir aile hayatı sürdürmesinden geliyor. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi baya enerjim var <gülüyor> bu konuda. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Çocuk yetiştirirken çevresinde yalan söylememe, onun bilincinde olma çok çok önemli. O konuda konuşmaya devam ediyoruz. Polatcığım bunun altını böyle çizmek istedim. Aile ortamında yalanın farkında olmak farkına varmadan çocuk öğreniyor çünkü. Hocam o zaman tabii iş şeye geliyor yani bu e, bazı durumlarda sanki böyle yalan söylenilebilirmiş gibi bir algı var bizde. İşte beyaz yalanlar var, o var, bu var falan filan diye. E, bunlarla ilgili ne diyeceksiniz? Yani yalanın kabul edilebilir olduğu durumlar var mı? Evet. Çünkü çıkış çok kolay yani işte yapılabilecek başka bir şey yoktu yalan söylemek zorundaydım diyor şimdi. Evet. Şimdi e, felsefi boyuta gidecek olursan biliyorsun Kant hayır diyor hiçbir evet. zaman diyor. Hiçbir zaman diyor. E, şimdi e, e, böyle incelediğin zaman bazı e, teolojik felsefeler ise bazı konumlarda Bach bazı yalanı, e, yalanı e, bu bah görebiliyorlar. Ve bir de derecelerine Hı -hı. ayırabiliyorsunuz hakikaten. Rengini ayırabiliyorsunuz. <gülüyor> Beyaz yalanlar, <gülüyor> siyah yalanlar, kırmızı yalanlar şeklinde. <gülüyor> ben şahsen e, bu konuda kesin kararlar verme kadar kendimi erdemli ve yetkili görmüyorum. Ama şunun farkındayım ki... E, ...yalanın sonucunun farkında olmak çok önemli diye Doğru. düşünüyorum. Doğru. E, ben özellikle ben <gülüyor> kendimin yalan söylediğim durumları gözden geçirdiğimde... <gülüyor> baş... Söylüyor musunuz hocam? Ee, söylüyorum. Eskiden daha çok söylüyordum. Şimdi türleri falan değişti. Başkasını kırmamak için e, söylediğim... böyle veya da geçiştirdiğim durumlar oluyor. Sayısı az olmasına rağmen bakıyorum, şöyle değerlendirme yapıyorum... <gülüyor> Öyle bir durum ortaya çıkacak ki kişi altından kalkamayacağı bir kırılmayla karşı karşıya evet. kalacak. Ve benim e, gerçeği söylemekteki ısrarım e, benim sadece kibrimden, gururumdan, egomdan gelmiş olacak. Onu görebiliyorum yani. Onun için e, söylememeyi, susmayı veya o konuyu alıp başka bir yöne geçiştirmeyi ...düşünebiliyorum. Altını çizelim burada hocam. Siz bir menfaat durumundan bahsetmiyorsunuz. Kişisel hiçbir menfaatiniz yok aslında şu anda. Yani ben sizi tanıyan bir insan olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu böyle yapmış olmak sizin için daha bile zor, daha bile kötü. Kesinlikle. Ama e, diyorsunuz ki ya orada bir ilişkinin menfaati durumu var. Ve burada olduğu gibi bunu paylaşmak çok doğru olmayabilir diye düşündüğünüz bir noktada... Ee, ...size uygun olmamasına rağmen böyle yapmayı tercih ettiğim anlar oluyor diyorsunuz. Evet ve çoğu kere de eğer uygun bir zaman yakalarsam takip ediyorum. Yani Anladım. o an için değil ama daha sonra o arkadaşımın veya kimse artık aile üyemin... ...şu veya bu şekilde daha sağlıklı bir duruma gelebilmesi için yapılması gereken bir altyapı varsa... Hı -hı. Yani, ...okuması gereken bir kitap varsa, dinlemesi gereken bir öykü varsa... Zaman ayırıyorum ama şunun farkındayım çok haklısın <gülüyor> müthiş bir gerginlik oluyor bende tahmin, tahmin, yani uykularımı abi. kaçıracak kadar bir gerginlik oluyor vicdan muhasebesi denen durum oluyor buradan da şunu görebiliyorum her insanda ben de olan oluyor aslında yani <gülüyor> insanlar böyle Şakır şakır şakır daha rahat bir yalan söylemiyorlar. Eğer psikopat değillerse, sosyopat değillerse. Normal olarak biz öyle yaratılmışız ki yalan söylediğimiz zaman gergin oluyor, huzursuz oluyoruz. Çocuklar da bunu çok rahat görebilirsin. O bakımdan bizim doğamız doğru söylemeye daha uygun. Değil bunu mi? görüyorum. Korkunun olmadığı yerde insanın özgürlüğüne kendisi olmasına saygı duyulan ortamlarda yalan azalmaya başlıyor o bakımdan yani totaliter rejimlerde daha çok ya yani korkuyla yönetilen toplumlarda yalanın her ortamda daha sık karşılaşacağını görüyorum ben Bir de yani bizimkine benzer kültürlerin yarattığı şöyle bir durumda var yani bizim dışımızdakilere, benim seçtiğim, benim çemberimde olan dışındakilere yalan söylenebilir gibi bir algı var. Hmm, çok önemli bu. Part. Hatırlarsanız mesela bizim programımıza gelen Aliness'in e, evet. bir başından geçen olayı anlattı. Karı koca emlakçı iki emlakçıyla görüşüyorum diyor. Evet. Yalan söylüyorlar diyor. Ya diyor bana yalan söyleyen adam sana yalan söylemez mi diyor? Siz diyor. Nasıl karı koca olarak hayatınıza devam edeceksiniz diyor. Fakat Birbirinizi nasıl birbirinizin yüzüne nasıl bakacaksınız diyor. Ama şu benim az önce söylediğimle bir araya getirildiği zaman çok normal. Elin olduğuna yalan söylersin, hı hı. yanındakine söylemezsin. Evet. Şimdi eğer algı buysa o zaman her şey farklılaşmaya başlıyor. Çünkü o zaman ben şey soruyorum, iyi de gerçek hangisi? Evet. Yani bu şöyle bir anlama geliyor. İşime gelirse gerçeği esnetebilirim. İşime gelirse gerçeği olduğu gibi kabul ederim. Ya da başka bir şekle sokarım. Yani. E, Biz hangisini yapacağız hocam? Şimdi diyelim bugüne kadar e, bu hayat böyle devam etti. E bir de böyle bir sürü kaçış yolu da var. Mesela yalanla ilgili ben biraz araştırdığım zaman şeyi de gördüm. Bir sürü terim de var yalanla ilgili. Yani şimdi baktığınız zaman palavra var. Sahte var. <gülüyor> yapmacık var, asılsız var, abartma var, uydurma var, hilaf var. Yani kültür öyle bir kültür ki, yalanla ilgili terminolojiyi böyle genişletmiş, evet. derecelendirmiş. E şimdi bir de şey de var, hani biz böyle Akdenizliyiz, biraz da abartmaktan hoşlanıyoruz. Evet. Bu da çok yaygın. Mesela o abartma da yalandan sayılır <gülüyor> mı? Ben merak ediyorum. Çünkü öyle ya da böyle gerçeği esnetme durumu var. Evet, Polat <gülüyor> bence çok çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun. Bundan dolayı teşekkür ederim. Aa, yani şöyle bir terim var. Bizim. Bana da mı yalan söyledin? Değil <gülüyor> mi? Yani adam çok kırılıyor. Yalan söylemenden dolayı değil. Bana, bana da. da mı yalan söyledin diyor. Yani başkalarınız. Tabii. Ben de o kategoriye girdim? Aynen. Müthiş bir şey bu. Ee, hakikaten biz insan olarak. Yani bu çok önemli. Bunun üzerinde pek düşünmemiştim ben. İnsan olarak yalan söylenebilecekler. Evet. Var evet ve e, hatta yalan söylenmesi gerekenler var <gülüyor> ara sıra yalan söyleyecekler var bir de hiç yalan söylenmeyecekler var gibi böyle kavramımızda kategoriler oluşabiliyor şimdi biliyorsun ben kulağa Emily ile evlendim Kaliforniya'da evet. büyümüş bir Amerikalı Aha. kız ve Emily e, hakikaten değil yalan abartma dahi yok hayatında. <gülüyor> Ve ıı, şimdi ben Silifke çocuğum, Akdenizliyim. Ondan dolayı abartma benim kültürümün bir parçası. Anlatırken falan filan, beklerler abi. Yani öyle bir öyle şekilde kuru kuru da anlatılır mı? Böyle. Anlat, anlat diyeceksin yani böyle. <gülüyor> şimdi ıı, çok da hoş oluyor. Amerika'da böyle bu şekilde anlattığın zaman millet daha ilgiyle falan diyor. Tok tok tok tok sadece gerçekleri falan vermek zorunda <gülüyor> değil biraz. Ee, ...şey gibi böyle bu... Sos ay, ekliyorsunuz bu, değil tamam, mi yani, evet. Baharat. <gülüyor> ee, ve Emin ile evlendikten sonra... ...Türkiye'de... ...bir şey anlatıyorum... ...Emine böyle gözleri açarak böyle saf çocuk gibi bana bakıyor. Ha, Öyle mi diyor falan önce. <gülüyor> Ulan, o da oradaydı. <gülüyor> <gülüyor> ve... Yo diyor, ben öyle görmedim falan diyor ve ondan sonra da gittikten sonra misafirle ben diyorum ya niye onun konuşmak zorunda mısın yani? <gülüyor> ben konuşuyorum senin kocanın ee, sus falan ama öyle değildi şeklinde bir tavır içerisinde gerginleşiyor ve yavaş yavaş ben onun gözüyle gördüğüm zaman dünyayı baktım. Evet, yani o derece bakımından bile farklı gösterme esas itibariyle yalana giriyor. Ve mesela ıı, emirliğe olan güvenim her zaman için tam olmuştur. Yani abartma dahi hayatına girmemiş bir insan olarak. Peki girseydi daha renkli olur muydu, daha ıı, coşkulu olur muydu falan. O ayrı bir tartışma konusu ama güven konusunda. Şimdi... Bu nereden ileri geliyor? Mesela evet. diyelim ki aşiret kültüründeyiz. A aşireti içerisinde insanlar birbirine yalan söylemezler. Ama dışarıya karşı Allah ne verdiyse, menfaatini ne icap ettiriyorsa, senin menfaatin, evet. ailenin menfaati, aşiretin menfaati, şirketin menfaati, kurumun menfaati, her neyse, istediğin kadar yalan söyleyebilirsin. Hı hı. Tahmin ediyorum, kafamızın arkasında bir yerde... Böyle bir şey var. Var öyle. Yani ve böyle olduğu zaman bu küçülen dünyada uluslararası ilişkide ulusal ilişkide, aileler arası ilişkide, kentler arası ilişkide o zaman güven sorunla karşılaşmış oluyoruz. Aynen. Güvenilen bir ailemiz. Güvenilen bir insan mısın? Güvenilen bir ailemiz, güvenilen, güvenilen bir şirket miyiz? ...ve güvenilen bir ulus muyuz... kadar giden bir zincirleme oluyor... ...bu şekilde. Yani... Böyle düşündüğüm zaman... ...eninde sonunda uzun vadede... ...yani burada kısa vadeli... ...uzun vadeli ayrımı yapmak istiyorum... ...uzun vadede... ...doğru söylemenin... ...en akıllıca yol olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Yani... Hakikaten sadece uzun vade değil, ben kısa vadede de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama uzun vadede %100 avantajı var. Yani kısa vadedeki avantajı sizin kendinizle ilişkinize yönelik bir avantajı var bunun. Uzun vadeli avantajıysa tüm yaşantıya yönelik bir etkisi var diye düşünüyorum. Mesela geçen görüştüğümüz bir kurumun yöneticisi... Bir olayda yalan söyleyerek ufak da olsa bir kar etmenin mümkün olduğunu ama kendisinin bunu söylemediğini, arada da elemanlardan biri olduğu için bunun kendiliğinden bir mesaj olduğunu söyledi. Ki bence çok haklıydı. Yani eğer orada yalan söyleseydi ufak bir kar edinmiş olacaktı kurumu. Ama bu yalanı söylemeyerek orada bulunan elemana da aynı mesajı vermiş oldu. Dedi ki bak para içinde bu şirket yalan söylemiyor. Bu müthiş bir şey. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman etrafınızdaki herkes aynı noktaya geliyor. Ve o zaman gerçek sizin için en önemli değer haline geliyor. Hı hı. Ve orada mesela az önce getirdiğiniz tartışmalardan bir tanesi oydu. Sizin kendinizle ilgili verdiğiniz örnek de ben tekrar üstüne giderek onu söylemek istiyorum. Bizim gerçeğe saygımız var ama bu gerçeğe saygımız sadece ve salt gerçeğe değil. Hem bugünkü gerçeğe hem yarınki gerçeğe hem uzun vadeli olan gerçeğe bir saygımız var. Hepsini birden gözetmek gerekiyor. Ama menfaat için yapılıyorsa o zaman biz başka türlü bir gelecek yaratmaya başlıyoruz. Diyoruz ki bu her şey benim menfaatime olsun. Her şey benim için olsun. Her şey bana faydalı olsun demeye başladığın zaman başka bir yere gidiyor. Peki yani. o zaman şu soru noktasına geliyorum ben. Yani hayat yalan söyleyenle yalan söyleneni karşı karşıya getiriyor. Kaçınılmaz olarak karşı karşıya geliyorlar. Ve bir gün oturduğunuz yerde... Birisi size yalan söylemeye başladı. Bunu da anladınız. Ne yapacağız hocam? Evet. Ondan önce bir şey söylemek ha. istiyorum. Ee, akıllı insan cesursa yalan söylemez. Tamam. Bu cesaret meselesi de giriş içerisinde. Neden yalan söylemez? Çünkü yalan söylenen ortamda, yalan söyleyene güven kaybolur. Güven kaybolunca da orada birden bire müthiş verimsiz bir ilişki doğmaya başlar. Demek ki üretime önem veren, evet. <gülüyor> yaratıcılığa önem veren, yaşamın anlamına ve coşkuya önem veren bir ortamda üretime, yaratıcılığa, yaşamın anlamlı ve coşkulu olmasına önem veren bir ortamda Yalan zehir gibidir. Öldürür. Hı -hı. O zaman bana yalan söylenen bir durumda karşı karşıya geliyorum. Senin soruna geliyorum şimdi. Orada ben e, esas itibariyle mümkün olduğu kadar karşındaki insanı tanıyorsam, bir altyapım Hı -hı. varsa yani bu insanın niyetinin farkındaysam, Hı -hı. Ee, hakikaten o niyetle ilgili bir tavrım vardır. Yani o kadar masumane, hani, o kadar iyi bir insan ki Aha. derim ki nasıl yakalandı bu durumda? Yani ne oldu şimdi karşımdaki? O çerçeve içerisinde bunu ya yumuşak şekilde kademe kademe veyahut daha, daha keskin bir biçimde onun algılayabileceği, anlayabileceği şekilde sevgiyle Aha. mutlaka doğruyu söyleyebilecek hale gelmesine çalışırım. Ama ben bilinci içerisinde ve farz edelim ki esas itibariyle o zaman şu soruyu sorarım. Ben bu insanla ilişkime devam etmek istiyor muyum? Hı hı. Ben bu insanla hayatımda, çevremde olarak benimle ilişki içerisinde olmasına özen göstererek, var olmasına özen göstererek devam etmek isterim. istiyor muyum? Uzun vadede benim edindiğim izlenim o ki, Güven duymadığın insanlardan kurtulmak insana özgürlük getiriyor. O bakımdan yalan söyleyenle bence yavaş yavaş ilişkiyi kesmek ve güvenebileceğin insanlar arasında olmak. Öyle bir yol izlemek akıllıca bir şey. O nedenle de bunu mümkün olduğu kadar paldır küldür olmadan, yabani bir tavır içerisinde değil, o zaman... ...kendi menfaatimmiş gibi falan oluyor ama... ...karşıdakinin... ...insanlığını kaybettirmeden... ...böyle duyarlı bir şekilde... ...yapmaya özen gösteririm. Değerli izleyenler... ...konumuz yalan. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet... Abartma dürüst insanların yalanıdır demiş <gülüyor> Maistre adında bir e, Fransız demek ki <gülüyor> dürüstüm de. Sizin <gülüyor> çıktı Demek ki dürüstüm de abartıyorum biraz öyle. Hocam peki ben bir şey daha sormak istiyorum burada size. Böyle bir algı var. Hatta az evvel biz konudan bahsetmeye başladığımız zaman kameraman arkadaşlardan bir tanesi de ya bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Şimdi zeka ile yalan söyleme arasında herhangi bir bağlantı var mı? Yani bizdeki algı şu ki ya zeki insanlar yalan söylerler. Hatta daha kaba söyleyeyim kıvırabilirler bu işi gibi bir düşünce var. Evet. Yalanınızın fark edilmemesi durumuyla yalanınızın fark edilmesi durumu arasında bir fark var mı hocam? Sizin yalancı olduğunuz gerçeğiyle ilgili. Evet birkaç yalanken <gülüyor> birçok boyutu var bunun baktığın zaman. Adam öyle bir yalan söylüyor ki abi müthiş evet. bir zeka. Müthiş yani... Yakalamak mümkün değil falan diyebilirsin Hı -hı. ve onu takdir edebilirsin. Onu takdir eden toplumlar vardır herhalde. Ama ben erdem yönden alacağım. Bilgelik yönden alacağım. Hatta zeka ile akıl arasındaki fark da bu. Zeki insanların çoğu akılsızdır. <gülüyor> <gülüyor> ee, akıl yaşamın değerini bilir. Hmm. Zeki sadece elde ettiği sonuca bakar. Anladım. Ee, hırsızlık yapar. Cebine para koyar. Aha. Akıllı adam hırsızlık yapmaz. Çünkü o çalınan paranın ee, eninde sonunda kendi hayatını dengesizleştirip mahvedebileceği ilgili bir öngörüsü oluşur. Ee, zeki o kadar şey edemez. O bakımdan ee, belki zeki insan daha iyi kıvırtır, daha çok yalan söyleyebilir, yakalaması zor olur ama yaşam öyle bir düzen ki elinde sonunda ne ekersen onu biçiyorsun. Netice, itibari netice itibariyle sen biliyorsun ya bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Yani bir insan ne kadar e, gerçeği bu olduğunu kabul edebilir ki? Kendin ne kadar kabul edebilirsin? Yani ben düşünüyorum, e, hakikaten kaldırılabilir bir durum değil mi insan için? Evet. Ufacık bir şey bile uykuları kaçırmaya müsait. Hadi o adam bunu sığdırdığı içine öyle ya da böyle. Öyle bir aileden geliyordu, toplum bunu destekledi, kültür bunu okey verdi. Hatta alkışlandı yani aferin sana ya uyanık adamsın yaptın işte hallettin bilmem ne falan filan dediler ama netice itibariyle sen biliyorsun ki sen sen dürüst değilsin bu hayatı gerçeklerden farklı bir şekilde yaşıyorsun. Evet. Bernard Shaw demiş ki yalancının cezası kendisine inanılmaması değil onun kimseye inanamamasıdır. Of. Yalnızlığa evet. bak. Evet. Evet. Şimdi o bakımdan dediğim yaşamda ne ekersen onu biçersin hı hı. durumu oluyor hakikaten böyle. Ve e, bir de bir söz vardır değil mi? İnsan herkesi kendisi gibi bilir. Evet. Durumu var. Ki ben da dediğim Aha. bu oluyor aslında esas itibariyle. O zaman yeniden şeye dönmek istiyorum bu programın son kısmında. Buradan ana babalara <gülüyor> önemli bir mesaj hakikaten vermek istiyorum. Bir kişinin kendisiyle ilgili saygısı geliştikçe, ben kendime olan, varoluşuma olan önem vermem, saygım geliştikçe yalan söylemem zorlaşır. Doğru. Onu çöple atabilecek duruma gelmem çünkü değerliyim ben. Kendimi kolay kolay çöple atamaz. Atamaz. Şimdi kendimi kolay kolay sıfırlayamam çünkü ben değerli bir varlığım. Annemin gözünde, babamın gözünde, öğretmenimin gözünde, insanların gözünde ben değerli bir varlığım. Ve bu değerli varlık çöpe atılmamalı. Bunu ben kendime yapmamalıyım durumu olur. O bakımdan yeniden geldik sevgiye. Korkutarak diye, severek geliştirmeye çalıştığımız zaman şuna hiç gerek yok Polat. Evladım yalan söyleme. Yalan kötüdür, yalan kötüdür. Bak yalan söylersen gebertirim seni ha. bir kere yakalayayım seni, döve döve öldürürüm seni. Bu, yalana çanak tutmaktır. Tabii canım. <gülüyor> Yalanı önlemenin en önemli yolu, sevgiyle çocuk yetiştirmektir. İnsan ilişkilerinde sevgiye yönelmek ve o sevgi çerçevesinde. Peki hocam ben bir şey sormak istiyorum evet. burada size. Hem de somutlamış olalım diye soruyorum bunu. Bugün sizi izleyen ana babalar çocuklarının da yalan söylediğinin farkındalar. Öyle ya da böyle. Bugüne kadar böyle gelmiş. Yani yalan söylüyor çocuk ya da söyledi. Santim santim, satır satır ne yapacaklar hocam? Şimdi çocuğu yalan söylerken dinliyorum anındayım. Normalde bir başka gün yapacağım şey gebertmekti az önce söylediğiniz gibi. Bugün itibariyle ne yapayım ben? Evet. Evet. <gülüyor> İlk yapacağım şey şu... ...çocuğun gözüyle o anlatılan şeye bakarım. Tamam. Yani <gülüyor> belki daha somut bir şeyden bahsedebiliriz. Yani dedi ki okulda ders uzadı ama uzadığı uzadığı falan yok... Ee... Gezmişler, tozmuşlar ya da her neyse ben ne olduğunu bilmiyorum. Öyle ya da böyle çocuk normalde eve gelmesi gereken saatten başka bir saatte geldi. Yani, Ve evet. atıyor da diyor ki işte öğretmen hastalanmış bilmem ne olmuş sonra dersten geç kalacağız diye son dakikada geldi uzattı bilmem ne falan filan çocuk yazıyor. Evet. Ne tamam. yapacağız? Ben bugünden itibaren bu çocuğumu dinlerken onun gözüyle olayı Hı -hı. görmeye çalışırım. Bu çocuk neyi elde etmeye çalışıyor? Hı hı. Arkadaşlarıyla beraber olmaya çalışıyor. Evet. Demek ki şimdiye kadar ben onun arkadaşlarıyla beraber olmasına izin vermeyen, bunu reddeden bir tavır içerisindeydim. Hı hı. Ve bu çocuk bir hakkı yalan söyleyerek elde etmeye çalışıyor. Hı hı. Yazık. Ondan dolayı yeniden öyle bir sohbet oluşturmaya başlarım ki... Bu çocuk gereksinmelerini ifade eder ve o sohbet içerisinde diyelim ki o iki saat isterken ama o sohbet içerisinde öyle bir noktaya geliriz ki peki baba der. Bir saat bana yeter der arkadaşlarımla. Delikanlı sözümüzler için Delikanlı söz. Tamam o zaman hadi bakalım. Ve bunu yapmaya başlar. yalanının yüzüne vurmuyoruz değil mi hocam? Bu sohbet dediğimiz şeyin içerisinde öyle bir şey yok. Yani şu anda utandırarak, utanca <gülüyor> boğarak. Bir doğru yolu gösterme meselesi. Yani gibi. şunu yapmasın değil mi ana baba? Şimdi arıyorum okulu bakalım öyle miymiş falan filan yapmayacak değil mi? Yok bence bu aradaki ilişkiyi daha da bozar. Esas itibaren ana şunu farkında olması lazım. Bir çocuk yalan söylüyorsa iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, ya işin içinde korku var evet. veya da bu çocuk gereksinmelerinden birisini elde etmek için yalana başvurmuş durumda. Tamam. Şimdi hangisine bakacaksın böyle? Korkudan dolayı mı? Yoksa elde etmek istediği bir gereksinmeyi elde etmek için mi yalana başvurmuş durumda? Sohbet içerisinde. Ama ben o an için değil, daha sonra şunu isterim. Derim ki, adı Poyraz olsun şimdi çocuğumuzun. <gülüyor> <gülüyor> ben Poyraz gel bakalım. Bir gün sonra, iki gün sonra oturalım bakalım bunu Bunun düşünmüşümdür. <gülüyor> Belki 10 dakikamı, 15 dakika alacak ama bir baba ile oğul arasında güven sarsıldığı zaman ne olacağıyla ilgili bir öykü anlatırım, bir masal Aha. anlatırım, bir masal anlatırım ve bir baba için oğluna güvenmek ne kadar önemli, bir evlat için babasına güvenmek ne kadar önemli, masal anlatırım bir. O bittiği zaman da göz göze bakarız, sonra bir kucaklaşırız. Mesela yerini bulmuştur, sevgiyle. Mesaj verilmiştir. Bu çok önemli. Çok önemli. sana teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim Beni hocam. zenginleştirdin. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler umarım bu programın sonucunda yaşama bakış tarzınız daha zenginleşmiş olarak televizyonu kapatıyorsunuz veya ayrılıyorsunuz. Biz bu programa devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.